Elhamdülillah ve salatü vesselam ve ala alihi ve sahbihi İnşallah her pazar günü saat 3'te bir ders işleyeceğiz. Her pazar günü saat Her pazar günü saat 3'te e, olacak. Bu derslerimiz e, Bu dersler e, İslam'ın genel e, bilgileri hakkında olacak. İster inanç olsun ister e, ibadetler olsun e, namaz zekat hac, taharet gibi İnşallah her pazar günü bunları Fazla derine girmeden Göreceğiz Ancak derse ilk olarak akide ile inanç ile başlayacağız inşallah Akide demek kardeşler Akide Türkçesi inanç demek Akidenin Çoğulu cemisi Akaid İnançlar Manasında Akidenin manası ise lughat akadeden gelmek. Yani bağlamak demek. Şiddetli bir şekilde bir e, ipliği bağlamak. Akade. Akidenin böyle isimlendirilmesinin sebebi ise kişi inancı şiddetli bir şekilde kendi kalbinde kendi e, beyninde bağlaması gerekir. Hiç şüphe ve şek duymadığından dolayı şiddetli bir şekilde bağladığından dolayı o inanca akide denilmiştir. Bundan dolayı akide, akide diye isimlendirilmiştir. Yani lukat manası dediğimiz gibi e, akide deniliyor. Bu e, inanç e, meselelerine akide denildiği gibi tevhid de deniliyor. Tevhidin manası ise e, bir şey bir yapmak. Yani istilah manası, terim manası allah Teala'yı kendisine has olan şeylerde Allah'ı birlemek. Kendisine has olan şeylerde yani Allah'ın yaratması, diriltmesi, rızık vermesi kendisine has olan bir şey. Allah'ın ibadeti hak kazanması kendisine has olan bir şey. Allah'ın isimleri ve sıfatları kendisine has olan bir şey. Allah'ı birlemeye de tevhid denilir. <gülüyor> Bu e, ilme bazen tevhid denildiği gibi akide denildiği gibi el-fikhul ekber de denilmiştir. Büyük fıkıh. El-fikhul ekber de denilmiştir. Veyahut da el-sünne de denilmiştir. Bazen e, imamlar ne yazıyor? Kitab-ı sünnemiz. İmam Ahmet'in kitabı sünnesi. Sünneden kasıt hadisler değil. Onların kastı bidata zıttı olan bidatın tersi yani inançta bir sünnet onu kastediyorlar dolayısıyla bazen sünnet diye isimlendirilir fıkıl ekber diye isimlendirilir veya akide veyahut da tevhid hepsi birdir bunların tüm manası Allah'a nasıl iman edeceksin onun peygamberlerine rasullerine, kitaplara ahiret gününe nasıl iman edeceğinden ee, bahsedilmektedir ve kardeşler kişi akidesi düzgün olduğu zaman inancı düzgün olduğu zaman o kişi dinini sağlam bir temel üzerine kurmuş olur. Yok akidesi düzgün değilse, nakıs ise inancında o kadar ilim talep etmemişse belki de o kişiye yarın bir şüphe geldiği zaman Yarın bir şüphe veya şek duyduğu zaman belki de inancı sarsılır. Belki de Allah göstermesin dinden daha çıkabilir. Dolayısıyla akide çok önemli kişinin ilk öğrenmesi gereken şey akidedir. Ve insanın tevhidin önemini beyan edecek olursak, yani tevhidin önemi, inancı, insanın yaratılma gayesi. Ancak Allah'a ibadet edilmesi için yaratılmıştır. Gaye bu. Dolayısıyla tevhidi öğrenmek önemlidir. Niye? Çünkü Allah bize bunun için yarattı. Ve Allah bunun için peygamberler gönderdi. Peygamberlerin gönderilmesinin sebebi nedir? Ancak Allah'a ibadet etmesi için. Ancak Allah'a ibadete davet etmek için. Peygamberler bütün bunlara davet içimin gönderildi. Yani tevhid için gönderildi. Tevhid için insanlar yaratıldı. Tevhid için peygamberler gönderildi. Ve yine ilk emrolunan şey de tevhiddir. Kişiye ilk emrolunan şey La ilahe illallah'tır. Yani kişinin ilk bilmesi gereken şeyler Allah'ı birlemek. Allah'a nasıl iman edeceksin? Allah'a nasıl Allah ve Resulüne nasıl iman edeceksin? Onun kitaplarına, onun Resullarına nasıl iman edeceksin? Kişinin ilk bilmesi gereken ilk vacip, ilk farz budur. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaz ibn Cabeli Cebel'i Yemen'e gönderirken dedi ki sen öyle bir kavme gidiyorsun ki ehli kitaptan bir kavim. Onlara ilk davet edeceğin şey la ilahe illallah olsun. Daha sonra onu kabul ederlerse namaz Daha sonra onu da kabul ederlerse zekat Bu hadisten de anlaşıldığı gibi İslam'da tederruç diye bir şey vardır yani Yani Yavaş yavaş Bir insana bu, bu, İslam'da halen bu vardır Yani bir insana davet edeceğin zaman ilk davet ettiğin ilk konuştuğun şey Tevhid olsun Allah'a nasıl iman etmek olsun daha sonra onu kabul ederse namaz olsun. Daha sonra onu kabul ederse zekat olsun. Demek ki tamam peygamber gönderildi. artık, artık ben her şey anlatabilirim. Herden birden bire her şey anlatabilirim yok o. İlk önce en önemli şeyden başla. Daha sonra en e, en önemli şey de şüphesiz tevhid. Daha sonra onu bilirse namaz, daha sonra zekat gibi böyle böyle yavaş yavaş insanı anlatmaya çalış. Yine tevhidin başka bir önemi ise kardeşler, tevhid kişinin tevhidi olmadığı zaman, yani kişi şirk işlediği zaman, o kişinin diğer amelleri de kabul olunmaz. Diğer amellerin kabul olunması için tevhidi yerine getirmesi gerekir. Yani bütün amelleri ancak Allah'a yapması gerekir. Allah der ki: Walladhu huhiyaleyka wa illeli dinam Sana ve senden öncekilere şöyle bir şey vahyettik. Leyin eşrek de şirk koşarsan bütün amellerin boşa gider. Dolayısıyla kişinin tevhidi düzgün değilse yaptığı gece gündüz namaz kılsa dahi oruç tutsa dahi tevhidinde şirk bulaştırmışsa o kişinin diğer amelleri de boşa gitmiştir. Bu da tevhidin önemine e, beyan etme, e, tevhidin önemini gerektirmektedir. Tevhidin başka bir önemli önemli şeyi ise Kişi tevhidi yerine getirmediği zaman yani şirk işlediği zaman o kişinin kanı ve malı helal kılınmıştır. Yani İslam'da bir kişi şirk işlerse, dinden çıkarsa o kişi murtet olduğundan dolayı İslam devletinde o kişinin kanı ve malı kanı ve malı ee, helal olur. Bundan dolayı Allah Resulü buyuruyor ki "Umirtu en nas, insanlarla savaşmakla emrolundum ta ki la ilahe illallah deyip e, Muhammedun Resulullah deyip ve namazı kılanana kadar. Yani la ilahe illallah demezse Muhammedun Resulullah demezse bunda şirk koşarsa demek ki o kişinin kanı ve malı helaldir demek istiyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Başka bir tevhidin önemi ise tevhid kişi bu inancı hakkıyla yerine getirdiği zaman hem dünyada hem ahirette saadete erir. Mutlu olur. O kişi için emniyet vardır. Zira Allahu Teala buyuruyor ki Onlar ki iman ederler. Ve imanlarına hiçbir zulüm karıştırmazlar. İşte onlar için emniyet vardır. Ve onlar hidayete ermiş olanlardır. En'am suresinde olduğu gibi. Onlar için emniyet vardır. Yani hem dünyada hem ahirette o kişi için emniyet vardır. Dünyada ise o kişi Emniyet içinde yaşar. Problem olmadan yaşar. Tevhidi hakkıyla yerine getirirse. Yok tevhidi hakkıyla yerine getirmezse Allahu Teala o kişinin ülkesine veya o kişiye bir bela ve e, e, o kişiye bir imtihan yapar, bir bela getirir. Ve kendisi emniyet üzerinde yaşamaz. Aynı şekilde kıyamet gününde de o kişi için e, o kişi için emniyet yoktur tevhid hakkıyla yerine getirmeyen kişi sırat köprüsünden geç geç geçemez. Cennete de giremez. Başka bir tevhidün önemi ise kardeşler tevhid-i hakkıyla yerine getirmek kişinin cennetine girmesine sebeptir. Zira Allah Resul buyurur ki Memin abdin Kâle la ilahe illallah Hiçbir kişi la ilahe illallah demesin dediği zaman sonra bu, o la ilahe illallah derken hakkıyla yerine getirerek ölürse illa dehalel cennah Allah o kişi şüphesiz ki cennete girer. Yani hakkıyla o kişi la ilahe illallah yerine getirirse ibadetlerin hepsini ancak Allah'a yaparsa itimadı güvenmeyi ancak Allah'a yaparsa ümit etmeyi ancak Allah'a yaparsa yardım dilemeyi Kurban kesmeyi, adak adamayı, tevekkülü ve diğer bütün ibadetleri ancak Allah'a yaparsa şüphesiz ki o kişi kıyamet gününde cennete girecektir. Cennete girecektir. Ha o kişi belki Allahu Teala günahları varsa belki Allahu Teala o kişiyi e, günahını çekmesi için ateşe sokabilir. O Allah'ın isteği altındadır. Tevhid hakkıyla yerine getirmişse ancak tevhid hakkıyla yerine getirmemişse, şirk işlemişse o kişi asla ve asla cennete giremeyecektir. Ebediyen cehennemde kalacaktır. Dolayısıyla kardeşler, ibadetlerinde şirk işleyen İslam dini ile eee Dini İslam olmadığı zaman kişinin, ister kafirler olsun Yahudi ve Hristiyanlar gibi veya diğer din sahipleri gibi veyahut da kişi ben Müslümanım dese, ancak şirk işlese, kabirlere tapsa, kabirlerden çoluk çocuk istese misal, bazı insanlar için kurban kesse, Müslümanım dese dahi o kişinin tevhidi kabul edilmemektedir. O kişi ebediyen cehennemdedir. Bunu niye diyorum? Çünkü bir grup insan türedi bu zamanda. Şöyle demeye başladılar. Dediler ki Hristiyanlara kafir diyemezsin. Bu ise şüphesiz ki sapıklıktır. Çünkü Ehl-i Sünnet'in icmasına göre ittifakına göre Yahudi ve Hristiyanlara kafir denilir. Çünkü Allah bu ittifakı bu icmayı İbn Hazm Meratibü'l İcma isimli kitabından nakledir. Bu bir ikincisi yine ehli sünnetin icmasına göre Müslüman olarak ölmeyen kişi ebediyen cehennemdedir. Bu da ehli sünnetin arasın bilakis Müslümanların arasında ittifaklı bir konudur. Allahu Teala buyuruyor ki: "Lekatikeferellezine kalu inallaha salisü thalatha." Allah üçün birisi diyenler kafir oldular. Uzeyr Allah'ın oğlu diyenler yani Yahudiler kafir oldular. Yani kafirdirler. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ ف۪ي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Ebede. Ehli kitaptan ve müşriklerden kafir olanlar. Bak Allah ne, nasıl onları kafir diye isimlendiriyor. Ehli kitaptan ve müşriklerden kafir olanlar ebediyen cehennemde kalacaklardır. Ebediyen yani Halidin orada her zaman kalacaklardır. Ebede, ebediyen. Dolayısıyla hiçbir zaman cehennemden çıkmayacaklardır. Kim bunlar? İslam dini üzerine olmayanlar. Yahudi, Hristiyanlar. Veyahut da benim Müslümanım deyip de ibadetinde şirke koşan, ibadetini Allah'tan başkasına yapanlar. Bu kişiler hiçbir zaman e cennete e girmeyecektir. Tevhidin başka bir önemi ise kardeşler tevhid günahların affolmasına sebeptir. Kişi tevhidi hakkıyla yerine getirirse yani ibadetlerini sadece ve sadece Allah'a yaparsa o kişi Allahu Teala o kişinin diğer günahlarını da affeder. Zira Hadisül Kudsi'de geçtiği gibi Allahu Teala diyor ki: "Ey İbn Adem, ey Adem oğlu! لو أتيتني بقراب الأرض خطايا, er bana Dünya dolusu hata ile gelirsen, günah ile gelirsen, summe la bir bi Fakat bana hiçbir şeyde şirk koşmazsan, la etaytuke bi qurabiha mağfire. Ben de sana dünya dolusu mağfiret ve rahmet ile gelirim. Yani burada kişi kardeşler kişi dünya dolusu hata ile gelse, günahlar ile gelse, ancak ibadetlerini sadece ve sadece Allah'a yapsa Medet umduğu zaman elini Allah'a kaldırsa ve ancak Allah'tan medet umsa. Ancak Allah'a güvense, ancak ona tevekkül etse, ancak ona kurban kesse, ancak ona namaz kılsa, zekat verse, ancak onun için sadaka verse. Bütün ibadetleri ancak Allah için yaptığı zaman o kişinin diğer günahları olsa dahi Allahü Teala o kişinin günahlarını affeder. Yok bunun aksine kişi çok sevabı olsa ancak herhangi bir ibadetinde şirke düşse, dese ki benim şeyhim geleceği biliyor, Allah'ın bu geleceği bilme sıfatının şeyhine verse, veyahut da şahıs ne, yarinde ne olacağını biliyor, ve da gidip kabirden medet umsa, bana çocuk ver, bana şunu ver, bana bunu ver, ve da yanında olmayan şeyhini çağırsa, yetiş ya şeyhim dediği zaman bu kişinin çokça ibadeti olsa dahi bu kişi La ilah illallah kabul edilmez çünkü Allah kendisine şirk koşulanı asla affetmez. Başka bir tevhidin başka bir önemi ise kardeşler, tevhid kişi tevhid hakkı ile yerine getirdiği zaman cehennem o kişiye haram kılınmıştır. Zira Allah Resulü buyuruyor ki, fainnallah haram alnari man qala la ilah illallah kim la ilah illallah dediği zaman Allah o kişiye cehennemi haram kılmıştır. Yani burada sadece demek yetmiyor. Demek yetmi yet sadece söylemek yet yani kafi olsaydı münafıklar da ce cennete girerdi. Ancak la ilahe illallah'ın şartları vardır. Hasan el Basri'ye sorulduğu zaman kişi la ilahe illallah dediği zaman cennete girmiyor mu? La ilahe illallah cennetin anahtarı değil mi? diye sorulduğu zaman Hasan el Basri der ki evet la ilahe illallah cennetin anahtarıdır. Fakat her cenneti, her anahtarın bir dişi vardır. Her anahtarın bir dişi vardır. Yani bu La İlahe sadece söylemek yetmiyor. Bilakis La İlahe illallah'ın gerektirdiği şeyler vardır. Kişi bu gerektirdiği şeyleri hakkıyla yerine getirdiği zaman o kişi için cehennem, cehennem haram kılınmıştır. Bu tevhidin bu öneminden sonra kardeşler, İslam'da inancı öğrenilecek İnancın öğrenilecek iki tane e, kaynak vardır. Yani biz inancımızı nereden öğrenmemiz gerekir? Bu kaynaklar nedir? İki tanedir. Birincisi Allah'ın kitabı Kur'an, ikincisi de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Allah dediği zaman bunu böyle inanın biz de öyle inanırız. Peygamber dediği zaman buna böyle inanın biz de öyle inanırız. Daha sonra yazılan kitaplar da Kur'an ve sünneti açıklamaktadır. Kur'an ve sünneti açıklamaktadır. Ancak hiçbir kimse diyemez ki ben kendi kafamdan göre bir inan, inanç icat ediyorum. Kendi aklıma dayanarak, bina ederek bir inanç icat ediyorum diyemez. Her söylediği şeyi mecbur kitap ve sünnete dayandırması gerekir. Dolayısıyla siz herhangi bir şey duyduğunuz zaman İslam hakkında, Allah ve Resulü hakkında, onun dini hakkında herhangi bir şey duyduğunuz zaman o kişi yapmanız gereken şudur. O duyduğunuz şeyi Kur'an ve sünnete dayanıyor mu dayanmıyor mu diye araştırmanız gerekir. Kur'an ve sünnete dayanmıyorsa... Bu kabul, edileni, edi, bu kabul edilmez. Bu kabul edilmez. Kur'an ve sünnete dayanıyorsa o zaman e, kabul edilir. Allah diyor ki: "Mekane li mu'minin ve la mu'minetin iza kadallahu ve resuluhu emran en yekuna lehum el-hiyaretu emrihim." Allah ve رسول bir şey hüküm verdiği zaman hiçbir mümin erkek ile mümin kadının seçeneği kalmamıştır. Allah ve Resulü hüküm verdiği zaman hiçbir mümin erkek ve kadının seçeneği kalmamıştır. Sonra diyemezsin ki bana göre bu böyledir. Bana göre şu şöyle inanılması gerekir diyemezsin. Bilakis Allah ve Resulü'nün Allah ve Resulü'nün bu bu Allah ve Resulü'nün hakkıdır. Dolayısıyla İslam inancı kardeşler Kur'an ve sünnetten alınmıştır. Diğer Yahudi ve Hristiyanlar gibi değil İslam inancı. Yahudi ve Hristiyanlarda her zaman bir şeyler değiştiriyorlar diyorlar ki bu zaman da bu olmaz Yahudiliği değiştirelim veya Hristiyanlığı şöyle değiştirelim böyle inanalım İslam da öyle değil İslam'da kitap ve sünnettir e, kitap ve sünnet bize beyan etmiştir dolayısıyla hiçbir zaman İslam inancı değişmez hiçbir zaman bir kişi yeni bir şey getirme hakkı yoktur yeni bir inanç getirme yeni bir ideoloji yeni bir düşünce getirme hakkı yoktur İslam'da. Yine İslam dini selim olan selim olan akla muafıktır. Yani İslam'da hiçbir şey ne kadar hüküm varsa, ne kadar inanç varsa veya hükümler varsa selim olan akla muafıktır. Akla ters düşen bir şey yoktur İslam'da. Eğer ters düştüğünü görüyorsan, öyle hissediyorsan, ya sen, o zaman ya senin aklın da bir problem vardır. Veyahut da o Kur'an ve sünneti sen ters anlamışsındır. Kabahatı Kur'an ve sünnette değil de bilakis kendi aklında e, araman gerekir. Başka bir İslam'ın özelliklerinden başkası ise İslam'da tenakudat çelişki ve zıtlık yoktur. Çelişki ve zıtlık yoktur. Allahu Teala der ki eğer bu Kur'an başkasından olsaydı o Kur'an'da birçok çelişkiler görürlerdi. Dolayısıyla İslam'da hiçbir şey çelişkili değildir. Ha çelişkili olarak sen görüyorsan bazı ayetlerde veya hadislerde ya sen o çeliş ya senin aklında bir problem vardır veyahut da sen o ayeti veya hadisi yanlış anlamışımdır. Ancak o çelişkili değildir. Bazı insanlar hadisleri kabul etmiyorlar. Diyorlar ki bize Kur'an yeter. Bu ise bunu diyen kişi, hadisleri tamamen tamamen kabul etmeyen kişi bu kişi dinden çıkar. Bu kişi dinden çıkar. Çünkü ümmetin ittifakı ile Müslümanların ittifakı ile Kur'an ve sünnet kaynaktır. İttifakla, icma ile bunlar kaynaktır. Dolayısıyla kim dese ki ben sünneti kabul etmiyorum bu kişi dinden çıkar. Niye bunu diyorum? Çünkü o insanlar hiçbir ilmi talebi olmadıklarından dolayı, hiç ilim talep etmediklerinden dolayı daha sonra bir hadise baktıkları zaman diyor ki bu hadis benim okuduğum diğer hadise ters. D diyor ters olamaz ben bütün hadisleri kabul etmiyorum diyor. Böyle inançtalar. Halbuki bilse ki ilim talep etse bu hadisleri ilim ehli nasıl cem etmiş? Nasıl bir araya getirmiş? Bu hadisten kasıt nedir? Diğer hadisten kasıt nedir? diye araştırsa onun çelişkili olduğunu çelişkili olmadığını öğrenecek. Ancak kendi ilminin nakıs olduğundan dolayı kendi aklının nakıs olduğundan dolayı böyle bir kanata varmıştır. Bu da e, şüphesiz ki sapıklıktır. Bundan dolayı ilim ehli hadis ehli hadisler hakkında Muhteliful hadis diye bir şey kitaplar yazmıştır. Muhteliful hadis. Yani birbiriyle çelişkili görünen, sen öyle görünen, ilim ehli onları çelişkili olmadığını açıklayan hadis e, kitaplar yazmıştır. İbn-i Kuteybe'nin e, kitabı Muşkülül Âther, Tahavinin Muşkülül Âther gibi birçok kitap var. Dolayısıyla sen böyle çelişkili bir şey gördüğün zaman, ee, ister ayetlerde olsun ister hadislerde onu bir araştır ilim ehlim ona ne diyor hemen ben bunu kabul etmiyorum ee, deme yoksa tehlikeye girersin İslam'ın başka bir özelliği ise kardeşler İslam mutedil bir dindir yani orta bir dindir ne aşırılığa gider, götürür insanı ne de tam tersi tam tersine götürür İslam her şeyde ortadır ne aşırılık, ne de ne de tam tersi. Çünkü aşırılık İslam'da yasaklanmıştır. Bizden öncekiler, Hristiyanlar kendi peygamberlerinde aşırılığa gitmişlerdir. İsa Aleyhisselam'ı ilah olarak görmüşlerdir. Yahudiler de yine Musa Aleyhisselam'da aşırılığa gitmiştir. Üzer'de Üzer Aleyhisselam'da aşırılığa git demişlerdir ki Üzer Allah'ın oğlu. İslam dininde bu yok. Aşırılık yoktur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberdir. Dolayısıyla onun her dediğini yaparız. Onun her yasakladığından da kaçınılırız. Kaçınırız. Ancak onda aşırılığa gitmeyiz. Ne gibi? Onu ilah mertebesine çıkarmayız. O her şeyi biliyor de demeyiz. Yardım dileyeceğimiz zaman ondan yardım dilemeyiz. Eğer yaparsak peygamberde aşırılığa gitmiş oluruz. Veyahut Şahıslarda aşırılığa gitmeyiz. Maalesef birçok tarikatlarda olduğu gibi aşırılık kendi şeyhini masum görmesi, birçok grupta kendi imamını, kendi liderini günahsız gibi görmesi, onun bir hatasını görmemezlikten gelmesi. Şeyhim her şeyi görür, bilir demesi. Bütün bunlar aşırılıktır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: "Benden öncekileri, bizden öncekilerin helak olmasının sebebi aşırılıktır." siz bende aşırılığa gitmeyin ben Allah'ın kulu ve elçisiyim elçisiyim yani benim dediğim her şeyi yapın elçisiyim dediği zaman yani ben peygamberim normal bir insan değilim daha Allah'ın kuluyum yani beni aşırılığa gitmeyin beni ilah mertebesine çıkarmayın bazı insanların dediği gibi peygamberde aşırılığa giderken peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nurdan yaratıldı İlk olarak onun nuru yaratıldı. Bütün bunlar aşırılıktır. Bilakis Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bizim gibi, bizim gibi topraktan yaratıldı. Onun bir e, nurdan falan yaratıldığı öyle bir şey İslam'da sabit değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geleceği bilecek falan değildir. O Allah'ın Resulü ve Resulü ve, e, Resulü ve e, Kuludur. Yine aynı şekilde bu zamandaki bazı insanlar... Tarikatçılarda aşırılığa gittikleri gibi bazı insanlarda tekfirde aşırılığa gidiyor. Ne yapıyor? Herkese hemen kafir ilan ediyor. Daha ne yapıyor? Ee, orada burada bomba patlatıyor. Müminlerin kanlarını akıtıyorlar. Gayrimüslimlerin, kafirlerin kanlarını akıtıyorlar. Sebepsiz yeri. Bütün bunlar İslam'da yasaklanmıştır ve aşırılıktır. Zira İslam'da İslam'da Anlaşmalara uymak vardır. İslam dini anlaş, anlaşmaya uyulmadığı zaman İslam dini bunu yasaklamıştır. Şu an biz bu ülkede yaşıyoruz. Değil mi? Bir anlaşmamız var. Bu ülkeye bir kişi bir bir Müslüman bir ülkeye girdiği zaman anlaşma ile giriyor. Anlaşmasına fize veriyorlar. Mesela. O anlaşma ne demek? Yani buradaki, buradaki kanunlara uyacaksın. Burada Hırsızlık yapmayacaksın, adam öldürmeyeceksin, bunu bunu yapmayacaksın. Bir anlaşma ile giriyorsun. Sen o anlaşmayı bozduğun zaman ne yapmış oluyorsun? Peygamber'in yasak olduğu, yasakladığı bir şey aşırılığa gitmiş oluyorsun. Çünkü İslam dini anlaşmalara önem veren bir din. Hatta harpte, savaşta dahi anlaşmaya anlaşmayı bozman caiz değildir. Savaşta dahi. Dolayısıyla bu zamanda, orada burada bomba patlatanlar. Kan akıtanlar, kaosun olmasına sebep olan insanlar İslam dininde aşırıya gitmiştir ve e, sapıklığa düşmüştür. İslam dini orta dindir. Anlaşmalara uyarız. E, bunun anlaşmalara uyarız. Müslüman olmayanları iyilik de ederiz. Hak ediyorlarsa onlara iyilik de ederiz. İyilik etmemizde de bir sakınca yok. Bize iyilik edene iyilik ederiz. Onlara iyilik ederiz. Ancak onlara içimizden sevmeyiz. Çünkü onlar kafirdir. Ve kafirleri hiçbir zaman sevmek caiz olmaz. Ortadır. Ne onları severiz kalbimizden ne de onlara zulmederiz. Ne de onlara e, kötülük ederiz. Bütün orta yolu her zaman e, bulmak gerekir. Bu bilindikten sonra kardeşler <gülüyor> İslam dininin 3 tane mertebesi vardır. Üç bu mertebe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ömer İbn Hattab radıyallahu teala anhunun hadisinde beyan etmektedir. Zira Buhari ve Müslim'de geçen hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken bir adam gelir. Bu adam saçı simsiyah ve elbisesi bembeyaz. Ancak bu adamı hiçbirimiz tanımıyoruz der sahabe. Ömer radıyallahu an Ve bu adamı hiçbir de tanımıyoruz. Bir de yolculuktan gelmiş bir hali yok. Çünkü elbisesi bembeyaz, saçı simsiyah. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dizinin, e, dizini Peygamberin önüne oturur ve dizini dizine e, yanaştırır. Ve der ki ya Muhammed, ekbirni yani İslam. Ey Muhammed İslam'dan bana haber verdir. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem der ki İslam şudur, Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmen ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resul olduğuna şehadet etmen zekat vermen, oruç tutman, haç yapman bu İslam'dır der. Adam der ki doğru söyledin. Sahabe der ki şaşırıyoruz hem soruyor hem de diyor ki doğru söyledin. Sonra der ki bana imandan haber ver. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem der ki iman şudur. Allah'a iman etmen onun meleklerine, onun kitaplarına, onun peygamberlerine ve kıyamet gününe ve kaderin iyisine ve kötülüğüne, şerrine ve hayrına iman etmen. Kadere iman etmendir. Der. Adam der ki doğru söyledin. Der ki o zaman bana ihsandan ihsan nedir diye ihsandan haber ver der. Allah Resulü de der ki ihsan şudur. Allah'ı görür gibi ibadet etme. Sen onu görmüyorsan dahi o seni görüyor. Allah'ı görür gibi e Allah'ı görür gibi e ibadet etme. Daha sonra adam der ki bana kıyamet gününden haber ver. Kıyamet günü ne zaman olacak? Peygamber der ki ee, soran sorulandan daha veya sorulan sorandan daha iyi bilmiyor der. Yani bilmiyorum demek ister. Bilmiyorum demek ister. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dahi kıyametin ne zaman kopacağını bilmiyor. Bilmiyor. Bu zamanda birçok tarikatçılar diyor ki kıyamet işte ha, 2020'de kopacak. 2000 şu da kopacak, 2000 bu da kop kopacak değil. Birçok ee, kehanette bulunuyor. Bütün bunlar İslam'da küfürdür. Ala <gülüyor> hal İslam'ın rukunlerine Peygamber diyor ya İslam şudur. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah inanmak, namaz kılmak, zekat vermek, oruç tutmak, hacca gitmek. İslam budur diyor. Buna baktığımız zaman birincisi, birinci rukun rukun demek temel demek. Yani bu temeller olmadığı zaman o kişinin de İslam'ı tam olmaz. Birinci temel La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Kişi bu kelime ile İslam'a girer. Bu kelimeyi söylemediği zaman içinden iman etmiş olsa dahi İslam'a girmiş sayılmaz. İçinden iman etse dahi içinden İman etse dahi ancak diliyle söylemediği zaman ölüm korkusu hariç. Ölüm korkusu başka. Söylemiyorum çünkü beni öldürürler falan diyor o başka. Ancak söyleme, söylebilme imkanı varsa, ancak kendi makamından korkuyorsa, ben söylediğim zaman işte param gidecek, mülküm gidecek, makamım gidecek, bana kötü bakacaklar diyorsa o kişinin tevhidi la ilahe illallahı kabul, et, e, e, kabul olunmaz. Çünkü iman hem dildedir, hem kalptedir, hem de azalarla ameldir. Ve kişiye ilk vacip olan, ilk farz olan La İlahe illallah demesidir. Bunu niye diyorum? Çünkü bazı insanlar, bazı sapık insanlar diyor ki kişiye ilk farz olan, ilk farz olan düşünmektir diyorlar. Yani düşün Allah bunu nasıl yaratmış, şöyle yaratmış, böyle. ondan sonra La İlahe illallah de bu İslam'da öyle değil düşün işte e, iman etmeden önce la ilahe illallah demeden önce önce bir düşün bazı insanlar mesela insana Müslüman olacağı zaman bir kişi Müslüman olacağı zaman adamı hemen la ilahe illallah Muhammed Resulullah dedittirmiyor da diyor ki sen gerçekten iyi düşündün mü İslam'ın hak olduğuna dair iyi düşündün mü böyle bir şey düşündün mü yoksa boşuna girme falan böyle şey adama daha fazla şüphe getirtir diyorlar bu İslam'da sapıklıktır Bilakis kişi Müslüman olacağı zaman hemen ilk farz olan o kişiye nedir? La ilahe illallah Muhammeden Resulullah demesidir. El-Aşa, cahiliye döneminde El-Aşa denilen bir şair vardı. Bu şair, cahiliyede öyle bir şiirler, bir kişi hakkında bir şiir söylediği zaman o kişi hemen meşhur oluyordu. Tüm Arap Yarımadası'nda. Hatta adamın bir tanesinin üç tane kızı vardı. Kızları evde kalmış. Evlenemiyor. Oradan bir tanesi o adama diyor ki diyor ki, ben sana böyle bir fikir vereyim. Diyor ki niye aşağı davet etmiyorsun ona yemek yedirmiyor. Yemek yedir. Onu davet et ona yemek yedir. İçki içtir çünkü aşağı içkiye alkola hasta olan birisi. İçki istir içtir. O da seni bundan dolayı seni övsün. Övdüğün zaman meşhur olacaksın. Kızların hemen evlenir. Adam onun dediğini yapıyor, davet ediyor falan, içtiriyor falan, içki iştiriyor. Aşağı bunu bir övüyor. Üç kızı üç ayda hemen evleniyor. Aşağı. Bu adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in risaletine idrak ediyor. Ve Müslüman olmaya karar veriyor. Müslüman olmaya karar verdiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yola, ona gitmek için Müslüman olmak için yola çıkıyor devesiyle birlikte. Yola çıkarken müşrikler diyor ki nereye gidiyorsun diyor Müslüman olacağım. Diyor ki Müslüman olma şöyle böyle yok diyor Müslüman olacağım. Kötülüyorlar Peygamberi yok Müslüman olacağım. Diyorlar ki fakat Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem içkiyi haram kılıyor. İçkiyi haram kılıyor diyorlar içki haram kılıyor dedi adam biraz şaşırıyor. Çünkü içki hastası. Düşünüyor diyor yok Müslüman olacağım ona rağmen. diyor ki, Diyorlar ki bu sene dur bir sene içkiden faydalan seneye Müslüman olursun diyorlar. Aklına yatıyor bir sene duruyor. Bir sene sonra yine peygambere doğru yola çıkıyor. Yola çıktığında yolun ortasında devesinden düşüyor boynu kırılıyor ve Müslüman olmadan helak oluyor. Yani burada kişinin La İlahe bir an önce demesinin ne kadar önemli olduğunu e, önemli olduğu kıssayı dersi çıkarıyoruz bu kıssada. Dolayısıyla kişi bazı cahillerin yaptığı gibi sen önce düşündün mü şeytin mi falan yok. Hemen kişinin mümkünse hemen La İlahe İllallah hakkıyla yerine getirmesi söylemesi gerekir. La İlahe illallah'ın manası Kardeşler, La ilaha, La demek yok, hiçbir şey inkar ediyorsun. Nefi cins, bütün cinsi nefi nef nef diyorsun, inkar ediyorsun. Ya yani La ilaha, ilahın manası da ibadet edilen demek, ibadet edilen demek. Yani bütün ibadet edilenleri ben inkar ediyorum. Bütün ibadet edilenleri önce inkar etmen lazım bütün bunları. Bütün inki, ibadet edilenleri inkar ediyorum. Türbeleri inkar ediyorum. Ha? Kahinleri, sihirbazları bunların hepsi ibadet ediliyor. Bunları inkar ediyorum. Büt, e, bütün bunları inkar ediyorum. İllallah ancak Allah'a, Allah'ın ibadete hak kazandığına ikrar ediyorum. Dolayısıyla La İlallahu kelimesi iki şeyden oluşmaktadır. Birincisi, Allah'tan başka ibadet edilenleri tüm inkar etmen gerekir. İkincisi de ancak Allah'ın ibadete hak kazandığını ispat etmen gerekir, iman etmen gerekir. Bu iki rükundan birisini yerine getirmediğin zaman o zaman la ilahe illallah kabul olunmaz. Bir kişi ibadetini ancak Allah'a yapsa ancak dese ki o kabirden de medet umulabilir. Ona da kurban kesilebilir dese o kişi La ilahe birinci şıkkını yerine yerine getirmiş olmaz. Dolayısıyla La ilahe illallah o kişiden kabul olunmaz. Buna dikkat edilmesi gerekir. Ve enne Muhammeden Resulullah Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın resul olduğuna iman etmesi gerekir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah'ın Allah resul olduğuna iman etmesi gerekir. Bunları dediği zaman kişi Müslüman olur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulü nasıl iman edecek böyle? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme nasıl iman edecek? Onun bir Resul olduğuna, onun bir peygamber olduğuna. Ve onun peygamberliğinin bütün insanlara ve cinlere peygamber olarak gönderildiğine iman etmesi gerekir. Yani sadece Muhammed Araplara değil veya sadece beyazlara değil, sadece siyahlara değil, bütün insanlara. İnni ben bütün insanlara, hepinize Resul olarak gönderildim. Bunu niye diyorum? Çünkü Hristiyanlardan bazıları ve Yahudilerden bazıları Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna inanıyorlar. Ve söylüyorlar da dil, dilleriyle. Fakat diyorlar ki o ancak Araplara peygamber olarak gönderildi. Başkalarına değil Bazen duyuyorsun bunu Eğer onun Peygamber olduğuna iman ediyorsa Ancak Araplara Peygamber olarak iman ediyorsa bu kişi Kendisinin kafir olduğunu Direkt ikrar etmiş olur Niye çünkü Peygamber olduğunu diyorsa iman ediyorsa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Diyor ki ben bütün insanlara Gönderildim Sadece Araplara değil bütün insanlara Gönderildim Dolayısıyla kendisinin kâfir olduğunu ikrar etmiş oluyor. Ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin en eftalıdır. Peygamberlerin en eftalıdır ve son peygamberdir. Kendisi sallallahu aleyhi ve sellem allah Teala'nın halilidir. Nasıl ki Allah İbrahim Aleyhisselam Allah'ın halili. Halil yani dostluğun en üst mertebesi. Dostluğun en üst mertebesi. Yine İbrahim Aleyhisselam Allahu Teala'nın halili olduğu gibi Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem de Allah'ın halilidir. Bunu niye diyorum? Çünkü bazılar diyor ki İbrahim Aleyhisselam'a Halilullah diyorlar. Bizim peygamberimize Habibullah diyorlar. Habibullah. Bu yanlış. Çünkü Habib Halil'den bir alt derece. Bir alt derece. Bu yalnız çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki inna Allaha halilen. Allah beni halil olarak yaptı. Nasıl, nasıl ki İbrahim Aleyhisselam'ı halil olarak yaptı, beni de halil yaptı. Nasıl ki İbrahim Aleyhisselam halildir, kaza aynı şekilde ben de Allahü Teala'nın haliliyim. Yani dostuyum. Halil derecesi Habib'den bir üst derecedir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nasıl ki bizim peygamberimize iman etmek gerekiyorsa diğer peygamberlere de aynı şekilde iman etmek farzdır. İman etmediği zaman o kişinin e, İslam'ı geçerli değildir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde diyor ki La tufaddiluni ala i̇bn Metta Beni Nuh aleyhisselama Tafdil etmeyin. Yani benim Nuh aleyhisselam'a üstün e, gördürmeyin. Ne demek istiyor? Nuh aleyhisselamla yani benim Nuh aleyhisselamdan üstün görmeyin diyor. Demin dedik ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve selam peygamberlerin en eftalıdır, en üstünüdür. Bu hadiste de peygamber buyuruyor ki, benim Nuh aleyhisselamdan üstün görmeyin. Niye böyle buyuruyor? Bak hadisi kabul etmeyin diyor ki, bak çelişki var hemen tamam. Hadisi kabul etmiyorum der. Ama ilim ehli buna ne demiş? İlim ehli Şeyhülislam İbni Teymiye Rahimullahu Teala'nın dediği gibi der ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu sözünün söylemesinin sebebi şudur. Ne zaman ki Nuh aleyhisselam veyahut da Yunus aleyhisselam bir günah işlediler. Küçük bir günah işlediler. Küçük bir günah. Çünkü ehli Sünnet'e göre peygamberler küçük günahlar yapabilirler, ancak büyük günahlardan masumdurlar. Büyük günahlar yapmazlar, masumdur. Ancak küçük günahları yapabilirler. Ne zaman ki Yunus aleyhisselam kavmine davet etmekten biraz bıktı, sonra kendisini suya attı. Aynı şekilde Nuh aleyhisselam biraz usandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine dedi ki beni Nuh aleyhisselamdan ve Yunus'tan üstün görmeyin. Yani onları alçak görmeyin. Onları küçültmeyin. Bundan dolayı. Yani bana çok iman edin. Onlara az iman edin değil. Hepimize aynı şekilde iman edin. Hepimize aynı şekilde iman edin. Onları küçültmeyin. Bunu demek istiyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ama diğer hadiste peygamber diyor ki ene seyyidu veledi adem ben Adem ben Adem oğlunun seyidiyim. Yani seyidiyim yani en üstün en üstünüyüm. Diğer peygamberlerden en üstünüyüm. En üstünüm demek istiyorum efendisi yani. Efendisi. Ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e bazı özellikler verilmiştir. Diğer peygamberlere verilmeyen bazı özellikler. Bu özelliklerden bir tanesi de Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme şefaatul uzma dediğimiz özellik verilmiştir. Yani kıyamet gününde bütün insanlara şefaat etme özelliği. Çünkü mahşer gününde insanlar binlerce sene bekleyecek. O beklemede Allah Resulü'nün dediği gibi güneş insanın kafasına doğru gelecek. Bazı insanlar terden dolayı boğulacak. Bazen, bazı insanlarda ter ayağına doğru, bazılarına dizine doğru, bazılarına göğsüne doğru çıkacak. Bunun üzerinde insanlar binlerce sene bekledikten sonra peygamberlere gidecekler. Adem Aleyhisselam'a gidecekler. Bize şefaat et. Allah'a dua et bizim için bu sıkıntıdan kurtulalım. Adem Aleyhisselam ben yapamam ve birçoğu bazı peygamberlere gidecekler. İsa Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a. En sonunda bizim peygambere gidecekler ve peygamber diyecek ki en leha, ana leha." İşte Allah bunu bana verdi, bunu bana verdi. Ben onun içinim. Ben onun için varım. Sonra Allah peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem arşın altında Allahu Teala'ya secde edecek. Ve Allahu Teala'nın o zaman kendisine öğrettiği bazı ee, övmeler, Allah'ı övmeler, zikirler söyleyecek. Sonra Allahu Teala ona diyecek ki: "İrf'a <gülüyor> Kafanı kaldır. Ve <gülüyor> şefaatü şefa'at, et i şefaatin kabul olunacak. Ve'sel <gülüyor> Sor, sorulduğun yerine getirilecek." Sonra Allahu Teala Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in duasıyla ne yapacak? İnsanları hesaba çekecek. O mahşerden işte o mahşerden kurtaracak. İşte şefaat uzma dediğimiz bu. makam Mahmud de dediğimiz bu. Ezan'dan sonra okuduğumuz. اَتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا اِلَّذِي وَعَدْ Ona vaad ettiğin makamı mahmudu ver. İşte o makamı mahmud peygamberin o mahşer gününde şefaatidir. Bu sadece bizim peygambere hastır. Bu sadece bizim peygambere hastır. Yine şefaatten has olan bizim peygambere Cennetin ilk kapısını bizim peygamber sallallahu aleyhi ve selleme açacak. Hiçbir kimse giremeyecek. İlk peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve onun ümmeti ve onun ümmeti girecek. Bu da yine peygamber sallallahu aleyhi ve selleme has olan bir şey. Yine peygambere has olan başka bir şefaat, amcası Ebu Talib'e şefaat etmesi. Amcası Ebu Talib'e şöyle şefaat edecek. Azabının hafiflemesi için şefaat edecek. Çünkü Ebu Talip peygamber sallallahu aleyhi ve selleme e, çok yardımcı olan birisi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati ile Ebu Talip'in ayağın altına cehennemden cehennemin en alt derecesinden çıkarılıp ayağın altına bir kor bir ateş konulup o ateşten dolayı beyni fokur duyacak Ebu Talip'in. Şefaati de olacak artık diğer kafirleri siz düşünün. Peygamber'e has olan bu üç tane şefaat vardır. Ne, ne dedik? Kim sayacak? Peygamber'e has olan bu üç şefaati? E demin dedim kim sayacak şimdi? Mahşer gününde, Mahşer gününde şefaati? Cennete ilk, girecek olanlar. Cennete ilk cennetin kapısının açılması. Ancak Peygamber'e ve onun nümmetine açılacak. Ve... Amcası Ebu Talib'e Talib e şefaat etmesi. Bu, bu peygambere has olan şefaatler. Bunun yanında diğer şefaatler de olacak. Bu şefaatler peygambere has değil. Ya insanların cehenneme girmesi daha sonra şefaat ile çıkması bu sadece bizim peygambere değil. Diğer Peygamberler, salih insanlara da şey daha veyahut da cehenneme girmeden önce şefaat. Cehenneme girmeden önce Şefaat edilmesi ve o gün Allahu Teala bütün müminleri azabını çekmiş bütün müminler yani müminler sonunda azap çekse cennete girecekler. Cennette bir yer olacak yani cennet tam olarak dolmayacak tüm müminler cennete girdikten sonra cennet tam olarak dolmayacak. Bunun üzerine Allahu Teala cenneti doldurmak için diğer diğer insanları yaratacak. Diğer mahlukat yaratacak o cenneti doldurması için. Onların da cennet o yani Allah yaratıyor hemen onları cennete girdirecek. Bu da Allahu Teala'nın bir fadlı ve nimeti. Cenneti doldurmak için. Doldu, do, cenneti doldurmak için. Cenneti doldurmak için. Ala kulli hal ee, İslamın rukunlerin birincisi La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedik. Diğer rukunları da inşallah otağa e, gelecek derslerimizde e, göreceğiz, devam edeceğiz. Haftaya inşallah yine Pazar günü. E, şu an e, sorular varsa e, sorabilirsiniz. Beşte, Beşte. Beşte mi? O zaman devam edeyim. Biraz devam et. Tamam o zaman. <gülüyor> Yok ben tamam değil. O zaman devam edeyim inşallah. Devam et. Son yarım saatli sorunlar alalım. Yukarıdana sorular? Tamam oldu inşallah. Pauze <gülüyor> yap Şöyle Yoksa bir beş dakika bir... <gülüyor> ıı, bir saatte devam edeyim. Teneffüs yapalım. Geç başladık. Ee, tamam Ali istersen beş dakika bir Hayır. şey diyelim. İnsanlar biraz istirahat etsin. Sonra devam edersin. Wait a minute. Yeah.